<mülüyor> İlla <Sessizlik> Allah mescitlə Adem ve ve Vallah alim. Muhakkak ki Allah Ademi, Nuhu ve İbrahim hane ile. Ali İmran'ı, Meryem ve İsa'yı birbirinden gelen bir zürriyet olarak alemler üzerine üstün kıldı. Allah ise Semih hakkıyla işitendir. Alim hakkıyla bilendir. rabbi <gülüyor> leke bir zaman İmranın hanımı Hanne şöyle demişti: Rabbim, gerçekten ben karnımdakini ibadet için azat edilmiş bir köle olarak sana adadım. Artık benden kabul buyur. Şüphesiz ki semir. Her nizai işten alim her şeyi bilen ancak sens. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet onu doğurunca Rabbim ben onu kız doğurdum dedi ve bundan dolayı mahzun oldu. Halbuki Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilendir. Ve erkek mabede hizmet için kız gibi değildir. Bununla beraber doğrusu ben ona Meryem adını verdim. Şüphesiz ben onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığınırım dedi. Fe da'aallaha rabbihi biqawlin wa anbataha nabatan hasana wakaffa lahu zakariya. Kul lamma dakhala alayha zakariyul mihrab قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Böylece Rabbi onu, Meryem'i annesinden güzel bir kabul ile kabul etti ve onu güzel bir bitki, bir çiçek gibi yetiştirdi. Ve onu akrabası bulunan Zekeriya'nın himayesine verdi. Ne zaman Zekeriya onun yanına mabede girse, yanında bir rızık bulurdu. Ey Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah tarafındandır derdi. Şüphesiz ki Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandıran. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Dedi ki: "Rabbim, bana tarafından temiz bir zürriyet ihsanıyla. Şüphesiz ki sen duayı hakkıyla işitensin." "Sana da kul bir Derken o mabetleri namaz kılarken ayakta olduğu bir sırada melekler ona şöyle da ettiler. Doğrusu Allah, sana Allah'tan bir kelime olan İsa'yı, tasdik edici, bir efendi, bir ifffe sahibi ve Salih bir peygamber olarak yahyayı müjdeliyor. Zekeriya şöyle dedi Rabbim doğrusu bana ihtiyarlık geldi Hanımın da kısır olduğu halde Benim için bir oğul nasıl olur Rabbi de ona böyledir Allah dilediğini yapar buyurdu. Qale illa ve ve dedi ki Rabbim onun geleceğine dair bana bir alamet kıl. Rabb'i ona şöyle buyurdu. Senin ona dair alametin, insanlarla işaret ile anlaşman dışında, üç gün konuşamamandır. Hem Rabb'ini çok zikret, ve akşam sabah onu tesbih eyle. Bir zamanda melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem! Şüphesiz ki Allah seni seçti, seni temiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan. Secde et ve ruku edenlerle beraber rüku et. Ya Muhammed bunlar gayb haberlerindendir ki onu sana vahyediyoruz. Yoksa içlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kalemlerini Kur'a için nehre atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar birbirleriyle çekişirlerken de yanlarında değildin. Hani melekler demişti ki Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni tarafından bir kelimeyle, bir çocukla müjdeliyor. İsmi Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette şereflidir ve Allah'a yakın kılınanlardandır. ve <gülüyor> ve peşikte ve yetişkin halde insanlarla konuşacak ve salih kimselerden olacaktır. Bana bir insan dokunmadığı halde benim için bir çocuk nasıl olur dedi. Rabbide böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmettiğinde artık ona sadece ol der o da hemen olu verir buyurdu. Ve kitabe hikmete ve ve melekler şöyle dediler, Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. وَرَسُولًا اِلٰى بَلْيِسْرَائِينَ اَنِّي قَدْ جِعْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَمَيْءَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِي فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْعَضْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَزِّلُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم تُلْمُونَ ve İsrail oğullarına bir peygamber olarak şöyle diyecek. Hiç şüphesiz ben size Rabbinizden bir delil, bir mucize ile geldim. Doğrusu ben size çamurdan kuş şekli gibi bir şey yapıp içine üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş olur. Allah'ın izniyle anadan doğma, körü ve teni alacılığı iyi ederim. Ölüleri diriltirim. Ve evlerinizde ne yiyorsanız ve ne biriktiriyorsanız size bildiririm. Eğer mümin kimseler iseniz şüphesiz bunda sizin için elbette bir delil vardır. Hem Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri size helal kılayım diye geldim. Ve size Rabbinizden bir delil, bir mucize getirdim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. İzlediğiniz Haza teşekkür <gülüyor> ederim. Suhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. Bu dosdoğru bir yoldur.